ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr-i umuri muhdesatuha ve kulli muhdesatin bid'a ve kulli bid'atin dalale ve kitabının şerhinde mescitler bölümünde kalmıştık. Başlığımız mescitlerde kadınlara ayrı kapı yapmak. 203. hadis İbn Ömer radıyallahu anh, dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu kapıyı kadınlara ayırsak buyurdu. Nafi Rahimullah dedi ki, i̇bn Ömer radiyalarına bir daha ölünceye kadar mescide o kapıdan girmedi. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına güredir. Bunu El-Bagendi emalisinde, Ebu Davud Süneninde, i̇bn Bişran emalisinde, Taberani Evsatta, Ebu Naim Tarihu İsbehan'da, i̇bn Azm el-Muhalla'da, İbn-i Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayat zamanında böyle bir düşünceyi aklından geçirmiş. Yani kapılardan, Mescid-i kapılarından birisini kanlara ayırsak diye diliyle de bunu telaffuz etmiştir. İbn-i Ömer radiyalarına Allah Resulü aleyhissalatü sünnetlerine bağlılıktaki, on araştırmadaki hırsından dolayı, yani bu bir emir şeklinde gelmese bile, bir düşünce şeklinde bile olsa derhal bunu uygulamaya koymuş ölünce kadar o kapıdan girmemiştir. Daha sonraki dönemlerde Ömer bin Hattab radıyallahu zaman zamanda Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın bahsettiği bu kapı meydana gelen ihtiyaçtan dolayı kadınlar için tahsis edilmiş. Yani erkeklerle kadınlar aynı kapıdan sıkışmasın diye kadınlara tahsis etmiş, böyle emretmiştir Ömer radıyallahu anh ve uygulamalarak erkeklerle kadınların kapısı ayrılmıştır. Bu hadis bize Nebi aleyhisselatü vesselamın işte benden sonra yaşayacak olanlarınız pek çok itiraf görecektir. Sizlere benim sünnetimi ve raiş talifelerimin sünnetini emrederim, tavsiye ederim size ona sarılmak gerekir. Ona az dişlerinizle sarılın. Şüphesizliğinde her sonradan çıkarılan yenilik bidattır, her bidatte sabıklıktır buyur İrbaz bin Sarı Radyalan hadisinde. Burada raş talifelerin sünneti kavramını açıklamak gerekiyor. Bu şu manada, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı döneminde henüz Raşit Halifelerin, yani Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali Radiyallahu anh zamanlarında ortaya çıkmamış bazı ihtiyaçlar veya ihtiyaç ortaya çıkmış olsa bile bazı engeller bulması sebebiyle bazı şeyler uygulamaya konmamıştı. Bu Halifeler zamanında meydana gelen e, gerektirici sebepler veya e, engel olan manelerin ortadan kalkması sebebiyle Allah Resulü zamanda yapılmayan bazı işler bu raş halifelerin zamanda yapılmıştır. Buradan şöyle bir anlam çıkarmak bidat de ehlinin yoldur. Yani madem Raş halifeler böyle iştihad ederek bir takım Allah Resulü zamanda olmayan şeyler yapmışlar, biz de yaparız, biz de iştihad eder, yeni bir şey yaparız demek bu hadiste kastedilen mananın tam tersidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zaten ırbas hadisinde, hadisinde diyor ki, Benden sonra yaşayacak olanlarınız pek çok ihtilaf görecek. Birinci ihtilaf yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam vefatından sonra olan, yani sahabe arasında görüş ayrılığı olabilir. Mesela nedir? Eee Ebubekir radıyallahu halifesi. Ömer Radiyalan o zaman halife değil. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam zekat vermeyenlerle savaşmamış. Ebubekir zamanında zekatın inkarı ortaya çıkıyor. Ebu Bekir radıyallahu vermedikçe ben onlarla savaşacağım diyor. Ömer radıyallah buna karşı çıkıyor. Yani ama halife değil. Yani bir ihtilaf var. Halife kim burada? Raşid halife Ebu Bekir radıyallahu. Ve o haklı olduğunu, Ebu Bekir Radiyalan haklı olduğunu bir zaman sonra anlıyor. Anladım ki diyor, ona Allah'tan bu gönlüne genişlik verilmiştir. Ben ancak sonradan buna ikna oldum diyor Ömer radıyallahu. Ömer radıyallahu o sırada müminlerin halifesi değil. Raş talifelerden değil. Burada yani insanların unutması gereken Ebubekir radıyallahu yaptığı bu iş. Her ne kadar Allah Resul zamanında böyle bir savaş olması da çünkü Allah Resulü zamanında zekatı inkar eden bir topluluk yoktu. Bu topluluk yani Allah Resulü yani Allah azze ve celle ayetinde kitabında Rasule verin zekatları diyor. Rasul de diyor vefat etti. O yüzden biz zekat vermeyiz diyerek zekatı inkar ediyorlardı. Bu inkar ancak Allah Resulü'nün vefatından sonra ortaya çıkabilecek bir inkar. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh bu inkar üzerine, yani namazla zekatın arasında ayranla ben savaşırım diyor. Zaten buna delalet eden açık hadisler de var, kavli hadisler de var. Ebu Hureyre radıyallahu da gelen rivayette mesela daha önce burada geçti. İşte İslam beş şey üzerine kurulmuştur. Sonra işte ben insanlarla La İlahe İllallah deyince, Muhammed'in Resulullah deyince, namaz kılıp zekatı verinceye kadar harp etmekle emrolundum diye. Burada zekatı vermeyenlerle harp edilmesine de kavli olarak ayrıca bir e, yönlendirme var. E, bir yönü bu. E, i̇şte Kur'an'ın e, irabının yapılmaz. Ömer radıyallahu anh, zamanında işte bazı cahil bedevilerin e, irabı Arap dilini bilmemeleri sebebiyle yanlış harekeleyerek yanlış manaya gelecek şekilde e, söylemeleri. Mesela Allah müşriklerden ve Resulünden beridir şeklinde. E, yani harekelemeyi yanlış yapınca Allah müşriklerden ve Resulünden beridir şeklinde bu manaya gelecek şekilde harekeleyen Birisine şahit olunca Ömer radıyallahu anh, Ebu'l-i Söyde düeli emre emrediyor da bu işi ona veriyor ve Kur'an'ın harekelenmesi konusunda emir veriyor. Normalde Allah ve Rasulü müşriklerden beridir. Tevbe suresindeki ayet böyle olması gerekir. Fakat okumadaki hata, harekelemedeki hata sebebiyle Allah müşriklerden ve Resulü'nden beridir şeklinde okuyor birileri. Bir bedevi de bunu duyunca eğer Allah Resulü'nden beriyse ben de ondan beriyim diyerek böyle bir söz ediyor. Bu Ömer radıyallahu ulaşınca bana böyle öğrettiler diyor. Ve bunun üzerine böyle bir harekelenme yapılmasını emrediyor Ömer radıyallahu anh. Bu mescidin kapısının, bir kapsının kadınlara tahsis edilmesi de böyle bir olay. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kavli hadislerinde erkeklerle kadınların namazda dahi ayrı durmalarına, işte yolda bile karşılaştıklarında karışmamalarına, kadınların yolun kenarından gitmesine, yolun ortasından gitme haklarının olmadığına e, bu tür emirleri vardı. E, benden sonra diyor sizin için kadınlardan daha zararlı bir fitne yani bir imtihan unsuru bırakmadım diye de e, burada açık kalan bazı unsurların kaldığına işaret ediyor. Yani kadınlarla bu ümmetin imtihanı olacaklarına işaret ediyor. Hatta en büyük e, sebeplerden birisinin bu olduğuna e, bir yönlendirme yapıyor. E, ve Ömer radıyallahu anh, zamanında bu kapı ayrılıyor. Allah Resulü'nün hayatındayken böyle bir karışma olmuyordu. Neden? Çünkü Ümmü Seleme radıyallahu anh, gelen rivayette olduğu gibi, yani erkekler ve kadınların saflar zaten ayrı. E, kadınların en hayli saflar erkeklerden en uzak saf, en arka saflar. Erkeklerin en hayli safları da en ön saflar. Kadınlardan en uzak olduğu saflar idi. Yani e, böyle olmasına rağmen namaz bittiği zaman bir müddet erkekleri oturturdu, bekletirdi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ta ki kadınlar çıksınlar, alsınlar Sadece gece namazları için geliyorlar zaten. Onlar rahatça çıksın, orta yani soğuklarda e, izdiham yaşanmasın, karşılıklı işte gerek giriş çıkışlarda gerek e, eve gidişte bir izdiham, karışma olmasın diye erkekleri bekletiyordu. Eee İnsanların kalabalıklaşması, cemaatın kalabalıklaşması sebebiyle bunun işte önüne geçilemez bir hal almasından dolayı Ömer radıyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu hadiste belirtilen işte şu kapi kadınlara ayırsak diye içinden geçirdiği düşünceyi uygulamaya koyuyor ve bir kapıyı kadınlara tahsis ediyor. Şimdi dedik ki Raş Talifelerin sünneti, hadiste Raş Talifelerin sünneti diye bir ibare geçiyor. Yani bakın, dedik ki Ömer radıyallahu yine kitap ve sünnetten hareketle Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sünnetini öne sürerek yani Allah Resulü zekat vermeyenlerle savaşmadı. Yani bunu fiili olarak yapmadı diyor değil mi? Yani sünneti delil getiriyor. Ebu Bekir radıyallahu ne diyor? Ben diyor zekatla namazı ayıranlarla savaşırım diyor. Yani öbür de sünnette delil getiriyor. Bir iki de sünnette delil getiriyor. E, bir... İhtilaf var ama burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Raşid halifelerimiz sünnetine Benim sünnetime dediği gibi bir de Raşid halifelerimiz sünnetine Demek ki Allah Resulünden sonra Sahabeler ihtilaf ettiklerinde Raşid halifelerin dediği olur Diğer taraftan Öncelik burada nerede? Benim sünnetim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sünnetinde temedduatçı var Ama Ömer Radiyallahu anh Bunu yasaklıyor Bir maslata binaen ve bazı sahabeler buna itiraz ediyorlar. Neden itiraz ediyorlar? Bu konuda hem kavli olarak hem fiili olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açık bir sünneti var. Ömer radiyallahu anh'ın da bu konuda dayandığı bir sünnet yok. Bir görüş, bir maslata dayalı görüş var. Nedir o görüş? İşte insanların yine kalabalıklaşmış olması sebebiyle hac ve umrede yaşanan sorunlar, işte herkes temeddu yapmak istiyor. Üç ay boyunca orada işgal oluyor bir nevi. Ve buradaki sıkıntı, yani buradaki ihtiyaçları karşılamaktan doğan orada meydana gelen kalabalıktan dolayı meydana gelen sıkıntılardan dolayı Ömer Radyaların temetdu'yu yasaklıyor. Buna İbn Abbas Radyalarına karşı çıkıyor, oğlu İbn Ömer Radyalarına karşı çıkıyor, İmran bin Husayn Radyalan karşı çıkıyor. Bunların karşı çıkmaları yani bu, burada Ömer Radyalarına uymuyorlar çünkü öncelik Allah Resulü ve Vesselam Sünnetinde bu tevli açık bir konu değil açık yani temettu Buna karşılık gelen şey rey. Ömer radıyallahu bu konudaki görüşü. Halife olma sebebiyle yani sünnete aykırıymış gibi gözükse bile o halifeye itaat gerekiyor. Çünkü hadiste ne geliyor diğer bir hadiste? Demirlerin, yöneticilerin yükendikleri vebal kendi üzerlerindedir. Size düşen vebal sizin üzerinizdedir. Yani sizin sorumluluğunuz size aittir. Burada itaat edilir ama bunun sünnete uygun olmadığı da beyan edilir. Yani bunun din olmadığı sünnet olmadığı, nitekim sahabeler bunu böyle açıklamışlardır. Yine bir mecliste üç talak meselesi, Ömer Radyalı'nın zamanında meydana gelen hadiselerden bir diğeri. İnsanların normalde e, sünnet olan işte temizlik, ilişkiye girmemiş temizlik döneminde boşamak gerekirken, insanlar tek mecliste üç talak, dokuz talak, bin talak gibi böyle bidat lafızları, sıkça kullanmaları ve talak meselesini ciddiyetinden koparıp böyle eğlence haline getirmeleri, ee, bunun yani böyle bir bidatın önüne geçmek için Ömer Radyalan kim bir meyzde 3 talakla boşarsa onun talanı e, kesin talaq olarak, olarak sayarım. Yani kesin hayırlık olarak sayarım. O kadın yani o erkek e, o karısı boşadığı karısı başka bir erkekle evlenip balcağızından tatmadıkça tekrar ilk eşine helal olmayacak. Aynı talakul ül bette gibi 3 talakla boşanmış gibi öyle yani kendi e, dilinin vebalini ona yükleyeceğim diyerek böyle hükmediyor. Buna da sabiler karşı çıkmışlardır. Allah Resulü zamanında böyleydi, Bakır radıyallahu anh zamanında böyleydi. Talak, bir meclisteki üç talak, bir talak sayılırdı diyerek bunu böyle kabul etmişlerdir. Ömer radıyallahu anh'ın bu aldığı tedbir ise insanların şer'i bir emir olan talak, boşama meselesini, meşru kılmış bir şey olan bir dini yönü olan bu meseleyi ciddiye almamaları, oyuncak haline getirmelerinin önüne geçmek. Yani bu asla din olmaz. Yani birileri tutup Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu konuda uygulanan kavli ve fiili sünneti varken Ömer radıyallahu görüşü sebebiyle bakın burada da görüş diyoruz. Bir hadise dayanmıyor. Ömer radıyallahu bu uygulaması bir halife olarak iştahat edip eğer hata ettiyse bir ecir alacağı, eğer isabet ettiyse iki ecir alacağı bir mesele. Biz şu an diyoruz ki burada hata ettiği göze çarpıyor. Çünkü isabet ettiğine dair bir delini bilmiyoruz biz Ömer Radyalar'ın. Yani bir meclisteki üç talakı üç talakı olarak gerçekleşeceğine dair Ömer Radyalan'ın dayanda delil nedir biz bilmiyoruz. Zaten Ömer Radyalan da bu konuda delil getirmiyor. Gerekçesini söylüyor. Yani bu tamamen maslahata dayalı bir şeydi. Ee, öyle yapmıştır ve sahabeler bunu asla din kabul etmemiştir. Yani bundan sonra hiç kimse bunu dine dinemez. Çünkü bunun hata oluşu ortadadır. Diğer sahabeler de buna karşı çıkmışlardır. Osman Radyalan zamanında işte musafların tek musaf haline getirilmesi. Yani birden fazla kıraatlar olması, birden fazla mushafların olması ve insanların değişik diyarlara dağılması çeşitli endişeler sebebiyle bir imam mushaf diye tek bir musafı e, imam olarak tayin ediyor. Buna aykırı olan mushafların buna göre düzeltilmesini emrediyor. E, bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında olmayan bir şey. Ama bir ihtiyaca binaen bu uygulanmıştır. Şimdi birisi şunu diyemez usul olarak, bu hadislere de uymaz. İşte Osman R.A. madem böyle bir şey yaptı, ondan sonra biz de iştah eder, böyle bir şey yaparız. Hayır, sen raja talife değilsin, o geçti. Yani sonradan çıkabilecek, Allah Resulü ve vesselam zamanında olmayıp da sonradan olabilecek şeylerin hepsi raş talifeler zamanında oldu. İhtiyaçlar veya engellerin kalkması tarzındaki şeyler. Allah Resulü zamanında oldu. Ondan sonra raş talifeler zamanında oldu. İşte mescidin genişletilmesi. Ömer r.a. zamanında bir genişletiliyor. Osman r.a. zamanında biraz daha genişletiliyor. İki misli kadar yani Ömer Radyalan zamanında iki misline. Bin metre 2000 iki bin metre kareye. Osman Radyalan zamanında tekrar iki misline çıkarılarak genişletiliyor. Bescid-i Nebevi. Yine bir ihtiyaç sebebiyle. Ezan. Yani Cuma günü birinci ezan. Okunmaz. Birinci ezanı işte Zevra denilen bir mıntıkada insanların yine kalabalıklaşması. O zaman hoparlör yok tabi. İnsanların kalabalıklaşması ve ezan duymamaları sebebiyle dışarıda, Zevra mıntıkasında bir müezzin tayin ediyor ve Cuma namazına haber vermesi için müezzin ezan okuyor Zevra'da, Cuma namazına çağırmak için. Bazı sahabeler buna bidat demişler, karşı olmuş ama sahabenin e, tasvip et onayladığı şey bidat olmaz. Burada araç talife söz konusu. Bir ihtiyaca binaen bunu yapıyor. Böyle bir ihtiyaç olduğu zaman kıyamet gününe kadar ne zaman ihtiyaç olursa bir kimse bunu yapabilir. Yani böyle bir ihtiyaç olursa. Ama insanlar şimdi ne yapıyor? İşte onu biz bir müezzin atayarak değil de hoparlörle yapalım diyorlar. Bidat'ı böyle çıkarıyorlar. Hoparlörü koydun. E birinci zan o zaman neden okuyorsun ki? Hem hoparlör koyuyor, hem birinci zan okuyor. Cuma Cuma'da böyle Cuma ezanı normalde içeride okunan ezandır. Tek bir ezan okunur. Allah Resulü'nün sünnetinde bu vardır. Eğer ihtiyaç hasıl olursa, yani insanlara işittirmek, onları namaza çağırmak gibi bir ihtiyaç hasıl olursa, ikinci bir müezzin, birinci ezanı işte mescidinin dışında biraz ilerisinde, insanların iştebileceği bir yerde müezzin tayin eder ve orada okuyabilir. Bu Osman Radyalan'ta Raşit bir halifeden sabit olmuş bir sünnet. Raşit halifelerin sünneti oluyor yani bu. Bu, bu da işte tartışmalıdır bu tip şeyler. Niye? Çünkü sahabeden bazısı buna karşı çıkmış. Allah Resulü bunu yapmadı diyor mesela bazıları. Şimdi bidatlerde genel kaydayı biliyorsunuz. Herhangi bir olaya, amele, gerektirici sebep Allah Resulü aleyhissalatu vesselam zamanında var ise buna ihtiyaç var yani. İhtiyaç var. Ama Allah Resulü yapmamış. Yapmamışsa eğer bunu engelleyen başka bir mani var mı buna bakılır. Yani geçici bir mani olabilir. Mesela tek yani ayetlerin tek Musaf'ta toplanmasına bir mani vardı Allah Resulü zamanında. Ee, sürekli vahiy inmekteydi. Bu yüzden Allah Resulü hayattayken tek Musaf'ta toplanmadı. Musaf olmadı yani Allah Resulü zamanında. Çünkü vahiy iniyordu sürekli. Bu engel kalktı sonradan. Ebubekir radıyallahu zamanında, o, Ömer radıyallahu zamanda bu iş gerçekleşti. Yani mushaflar toplanması gerçekleşti. Buna işaret eden ayetler de, hadisler de var zaten. Yani mushaf olarak toplanacağına, işte ümmete mushaf şeklinde ulaşacağına işaretler var zaten bunun meşruğuna dair. Yani ihtiyaç Allah Resul zamanında vardı ama engel vardı, vahiy inmekteydi. Bu engel sebebiyle Musaf da toplanmadı. Bu engel ne zaman ortadan kalktı? Allah Resulü'nün vefatıyla. Artık vahiy kesildi. Bu engelden sonra Musaf yapılmasında bir sakınca olmadığı, raiş talifelerin uygulamasıyla ortaya çıkmıştır. İkinci bir durum, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam zamanında böyle bir ihtiyaç olmadığı için bir şey uygulanmamış olabilir. Osman radıyallahu bu uygulaması gibi. Bunun sonradan ihtiyaç sebebiyle raiş talifelerden yapılması bidat olmaz. Yani bu ayrıma dikkat etmek lazım. Bidat bidat ve maslahat-ı arasındaki temel ayrım bu noktadadır. Yani nedir bidat olan? Sonradan çıkanlardan. İhtiyaç Allah Resulü zamanında vardı. Yapılmasına da bir engel yoktu. Ama Allah Resulü yapmadı. Onu sonradan yapmak bidattır. Bir şeye ihtiyaç vardı yapılmasına bir mani yoktu ama Allah Resulü onu yapmadı. Bunu kim daha sonra yaparsa o bir bidattır. Bir şeye ihtiyaç söz konusu değil Allah Resulü zamanında. Böyle bir ihtiyaç ortaya çıkmamış Allah Resulü zamanında. E, engel de yok. Fakat bu ihtiyaç sonradan ortaya çıkmış. Bunun uygulanmasına sakınca yok. Bu bir bidat değildir. Allah Resulü zamanında böyle bir ihtiyaç ve olmasına ve engel bulunmamasına rağmen Allah Resulü bunu yapmamışsa onu sonradan yapmak bir bidattir. Mesela e, ne diyorlar? Kandil geceler için toplanmak. Ya insanların bu günleri unutmaması, Allah Resulü'nün seyirini okuması, zikretmesi bir ihtiyaç. Veya bunda faydalar var, menfaatler var dini ve dünyevi olarak. Bu ihtiyaç veya bu fayda Allah Resulü zamanında var mıydı? Yani buna ihtiyaç vardı. Allah Resul yaptı mı? Yapmadı. Engel var mıydı? Yoktu. Yani bu fayda talebi Allah Resul zamanında bu talebe ihtiyaç vardı böyle bir hayra. Ama sahabeler yapmadı. Allah Resul yapmadı. O halde bunun daha sonra yapılması bir bidattır. Onun adına ne derseniz değil. Bu yüzden Musaf e, bu konuda tamamen farklıdır. Medrese. Mesela, medrese dediğimiz Kur'an kursları veya dini eğitim verilen şeyler. Yoksa dünyevi eğitim verilen okullardan bahsetmiyoruz. Dinle alakalı yani yani bidatla ilişkendireceksek burada dinle alakalı olması lazım. Allah'a yakınlaşma maksadıyla olması lazım. Allah'a yakınlaşmak için mesela bir kimse Kur'an kursu yaptırsa, yani ilahiyat fakültesi gibi veya dini eğitim verilen bir okul, gibi e, bir şey yapsa, İmam Hatip Okulu mesela, bizim toplumumuzda çok yakın dini maksatlı, İmam Hatip Okulu yaptırsa, bundan sevap beklese, bu e, hayır getirir mi? Allah Resulü zamanında böyle bir şeye ihtiyaç var mıydı? insanların dini bakımından eğitim, öğretim gördüğü bir şey vardı. Nasıl gideriliyordu? Mesciddeydi. Ayrı bir şey asla yapılmadı. İlahiyat fakültesi yoktu. Ama eğitimin olduğu alanlar mescitlerdi Bu ihtiyaç böyle karşılanıyordu. Buna dernek deyin, okul deyin, ne derseniz deyin, Kur'an kursu deyin. Dolayısıyla Ra'şt halifeler döneminde de böyle bir şey yapılmadı. Ne zaman çıkmış bu uygulama? Hicri 4. asırdan sonra. Bazıları bidatla ilgili eserler yazarken Medreseler mesela e, kınanmayan bidatlerdendir diye örnek veriyor. Böyle zikle diyorlar. Buna dikkat edin diye bu ayrıntıyı veriyorum. Yani bunun kınanmadığını kimlerden çıkarıyor? İnsan bunu hayır niyetiyle sevap umarak çocuk çocuğunu gönderiyor, oraya gidenler, ilahiyat okuyanlar falan. Burada bir hayır umarak bereket umarak yani Allah'a yakınlaşma umarak din ne hizmet davet bilmem ne bunun gibi dini gayelerle buralara e, temas ediyorlar. Dolayısıyla burada bidat olan durum, bu işi böyle bir ihtiyacı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam mescitlerden ayrı, müstakil bir takım binalar, müstakil bir takım kurumlar yaparak asla yapmamış. Böyle bir şey yok. Mescitlerde olmuş bu. Dolayısıyla çocukların okumaz için okul, yani... Sahabenin, raş i talifelerin, onların zamanında da böyle bir uygulama olmamıştır. Raiş-i talifeler zamanında olsaydı buna bir şey olurdu. Yani bir kapı olurdu. Yani böyle bir ihtiyaç farklı bir şekilde tezahür etmiş ve raiş-i talifeler bunu takdir etmiş. Allah Resulü de benim sünnetime ve raş i talifelerim sünnetine diyerek kendisinden sonra raiş-i talifelerin de iştihadına bir alan bırakmıştır derdik. Ve buradan e, cevazına delil çıkarabilirdik. Ama böyle bir uygulama yok. Sufilerin dergahları, alevilerin cemevleri onlar da bu minval üzeredir. Yani sufiler dergahlarını için yaptılar. Ya Allah'a zikretmek için. E mescitler ne? Mescitler de yapılması lazım bunun. Ama sufilerin yaptığı tarzda zikirler mescitlerde olmuyor. Niye? Uygulanan sünnette Allah Resulü'nden, sahabelerinden gelen sünnette onların yaptığı şekilde zikir yok da o yüzden. Bunlar nerede yapıyorlar? Kendilerine mahsus. Aleviler e, cemevlerinde farklı şekillerde yapıyorlar. Sufiler daha farklı şekillerde kendi dergahlarında yapıyorlar. Herkes kendine göre işte bir ibadet uydurup bunun için ayrı bir ev tahsis eder sonra e, farklı farklı e, şeyler ortaya çıkar. Ümmetin halinde böyle bir şey. Bazı dergahlarda Avrupa'da içki içilen, şarap içilen dergahlar var. Yani bunu din adına yapıyorlar. Allah'a yakınlaşmak adına. Kadın erkek karışık meclisleri var. Üsküp taraflarında. Tabi Bektaşi Rifai Dergahları'nda Bosna'da. Buralarda böyledir. Kur'an okuyuşları şarkı. Yani tecrüt kaydeleriyle hiç alakası yok. Yani tegani kısmı, musiki makamlarına uydurma kısmını geçtik. E, te, e, tecrüt kurallarını da tahrip eden bir okuyuşla okuyorlar vesaire vesaire Bir sürü bidatlar var içerisinde. Tabi buna müzik aletleri, uddur, e, neydir, diğer e, çalgı aletleridir. Bunları katarak Allah zikretmeler vesaire vesaire. Pek çok ek bidatlar da bunun içerisine dahil olmuştur. Yolların en Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoldur. Onun zamanında olan şeylerdir. Sonra ortaya çıkan ihtiyaçlar ve engellerin kalkması sebebiyle ihtiyaç duyulan ve yapılmaz, caiz olan şeyler, raşt halifelerin zamanında gerçekleşmiştir. Mesela teravih namazını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam terk etmiş. Üç gece veya dört gece kılmış. Sonra ashabına demiş ki, ben bunun sizin üzerinize farz kılınmasından endişe ediyorum. Bakın burada bir engel var. Teravih namazının cemaatle kılınmamasında bir engel var. Bu engeli belirtiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sizin üzerinize farz kılınmasından endişe ediyorum diyor. Ömer radıyallahu anh kadar insanlar e, tek bir imam arkasında değil de ayrı ayrı cemaatçikler halinde. Yani cemaatle kılınabiliyordu ama ayrı ayrı Ömer radıyallahu zamanda zamanında bir ihtiyaç hasıl oluyor. Aleyküm selamünaleyhisselam. Yani cemaatle namaz kılınmıyor değil, taraf namazı cemaatle kılınmıyor değil Ömer radıyallahu anh zamanına kadar. Aleyküm selamünaleyhisselam. Ama... İşte 3 kişi şurada, 5 kişi şurada, 10 kişi şurada ayrı cemaatler halinde farklı farklı ve bazen bunlar bir araya geldiklerinde, aynı esnada kıldıklarında birinin kıraati diğerinin kıraatine karışmasına sebebiyet verecek şekilde oluyordu. Tek imam arkasında teravih namazını kılmıyorlardı. Bunun sebebi, yani böyle cemaat yapmalarının sebebi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 gece ya 4 gece cemaatle kılmış mı? Kılmıştı. O halde teravih namazının cemaatle kılması meşru. Bunu biliyorlar. Ama üç geceden veya dört geceden sonra terk ediyor. Terk ediş sebebini de yanınıza çıkmayacağım artık diyor. Çünkü diyor kişinin en fazletli namazı farz namazlardan sonra evinde kıldığı namazdır diyor. Ben diyor böyle devam ettim takdirde farz kılmasından endişe ediyorum diyor. Ve bir daha çıkmıyor. Teravih namazını cemaatle kılmıyor. Ömer Radyalan zamanında böyle. Ömer Radyalan zamanında ise bakıyor ki uğultular, işte cemaatin birbirinin kıraatını karıştırması bakın bir ihtiyaç hasıl oluyor. Tek bir cemaat olarak, tek bir imamın arkasında namaz kılmalarına bir ihtiyaç hasıl oluyor. Yani Ömer radıyallahu olmayan bir şey ortaya koymuyor. Var olan bir şeyi engelin ortadan kalkmasını takdir ederek uygulamaya sokuyor. Yani Allah Resulü tek cemaat olarak, tek bir imam arkasında sahabelerle teravih namazını kılmıştı. Fakat Demek ki Allah Resulü zamanında, Öbekir radıyallahu anh zamanında böyle karşılıklar ortaya çıkmadı. Çünkü cemaatin kalabalıklaşmaması sebebiyle, yani birinin e, kıraatini diğerinin karıştırmaması, bu e, fazla kalabalık olmaz zaman veya bir düzen üzeri olduğu zaman bu tip şeye ihtiyaç olmaz. Ama Ömer radıyallahu anh zamanında demek ki ihtiyaç olmuş ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vahiy gelip de bunu farz kılınması endişesinden dolayı bu namazı terk etmişti. Bunu da gerekçesini açıkladı zaten kendisi. Şimdi o vefat ettiğine göre, yani vahiy kesildiğine göre artık farz, farz kılınma endişesi yok. O halde insanların en güzel kırat yapanı olan, Allah Resulü'nün kıratını övdü, kırat konusunda kendisini tavsiye ettiği, Ubey bin Qabr anh, arkasında bütün cemaat, tek bir imamın arkasında teravih namazını, yani gece namazını kılsın ve tek cemaat halinde şey olsun, bu ne güzel bir yeniliktir diyor. Ne güzel bidattır derken burada asılâhi bir bidat değil, lugavi manada bir yenilikten bahsediyor. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh, zamanında olmayan bir şeyi hayata geçiriyor. Hangi ihtiyaçtan? insanların kıraatlarını karıştırması veya buna benzer e, sebeplerden ötürü. Engel ortadan kalkmış olması sebebiyle. Engel de kalkıyor. Bir, ihtiyaç ortaya çıkıyor. 2 engel ortadan kalkmış. Yani Allah Resulü hayattayken bir engel vardı. Farz kılınması endişesi. Bu kalmadı. Olmayan bir ihtiyaç da ortaya çıktı. Ve Ömer Radyalan, Ubey bin etrafında 11 rekat, yani filtriyle beraber 11 rekat olmak üzere, teravih namazını tek bir cemaat halinde kıldırmaya başlıyor. Yani buna kimse bidat diyemez. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmış. Artı bidatın kaide kurallarıyla da örtüşmüyor. Yani bidatın şartlarıyla örtüşmüyor olay. E, bidatin tamamen dışında bir olay. Yani bunun gibi bazı Allah Resulü ve vesselam zamanında bir engelden dolayı terk edilmiş olan veya ihtiyaç bulunmamasından dolayı yapılmamış, uygulanmamış olan bazı fiiller, raşit halifeler zamanında ihtiyacın meydana gelmesi veya bir engelin ortadan kalkması sebebiyle tekrar hayata geçirilmiş, işte Allah Resulü Aleyhisselam bu yüzden benden sonra pek çok ihtilaf göreceksiniz. Size benim sünnetimi ve Raşid halifelerimin sünnetini tavsiye ederim ona hızlı içinizde sarılın. Dinde her sonradan çıkandırılan yenilikte bidattir buyurarak e, bunu beyan etmiştir. İşte mescitlerde kadınlar için özel bir kapı yapılması böyle bir durum. Mesela Ali Radyolan zamanında da Ali Radyolan erkekler için ayrı bir imam teravih namazında kadınlar için ayrı bir imam tayin etmiştir. Bu neyi gösteriyor? Erkeklerle kadınların ayrı ayrı namaz kıldıklarını gösteriyor. Kadınlar için ayrı bir imam tayin etmişti Ali Radya kıldırmak üzere. O halde burada şöyle bir şey çıkabilir. Mesela zamanımızda bazı şeyler var. Uzun zamanlar beri ümmet neredeyse icma etmiş gibi bu konuda. Mescitlerde perdeyle veya özel bölmeyle kadınların namaz kıldığı yer ile erkeklerin namaz kıldığı yer ayrılmış. Bunun bidat ile bir alakası var mı? Bazıları mesela akılcılar, zamanımızdaki akılcılar e, mutezile ekolinden etkilenen bazı kimseler diyor ki Allah Resulü işte perdeyle ayırmamış namazda işte sonradan bunu ayırmak da bidattır. Diyorlar. Bir kere bu Buna sünnetten delil vardır. Kavli olarak işte erkeklerle kadınların ayrılmalarını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli olarak emretmesi, fiili olarak bundan azami olarak sakınması, o hayattayken mescitte böyle bir ayrıma ihtiyaç olmaması. Neden? Çünkü mescitler işte bugünkü kandillerle aydınlatma gibi aydınlatma yok. Kadınlar da sadece gece namazlarında çıkıyorlar zaten. Yani kadınların mescide çıkmalarındaki izin sadece gece namazlarında. Bunlar akşam, yatsı ve sabah namazlarıdır. Burada koku sürünmemeleri, işte koku disiplinine, örtünme, tesettür disiplinine riayet etmeleri şartıyla böyle bir izin onlara veriliyordu. Ama evlerine kılmalar daha fazletlidir diye de Dağf Hazretlisine bir yönlendirme var. Yani evindeki namaz, camide kıldığı, mescide kıldığı, cemaatle kıldığı namazdan kadın için daha hayırlıdır. Geçtiğimiz hafta zaten bununla ilgili muazzam bir hadis geçti. Mescid-i Nebevi'de kıldığı namazdan bile daha hayırlı. Yani bin, bin namazdan daha hayırlıdır Mescid-i Nebevi'de kıldığı namaz. Ama orada kıldığı namazdan bile daha hayırlı diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kadının evinin ortasına kıldığı namaz. Ha daha hayırlısını terk ediyor da illa cemaatle kılacak. Bazı sebepleri olabilir. İşte çoluk çocuk veya aile efradı kendisini namazda rahat bırakmıyordur, okumayı bilmiyordur, kıraat bilmiyordur, imamın arkasına kılmak istiyordur vesaire vesaire. Bu sebeplerle cemaate gece namazlarına gelebilir. Akşam yatsı ve sabah namazlarına Allah Resulü zamanında böyleydi. Ve alabildiğine ayrımna dikkat ediliyordu. Giriş çıkışlarda kadın erkek karışımı olmaması için dikkat ediliyordu. Namazdan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir müddet bekliyor. Kadınların iyice çıkıp erkeklerle tekrar ihtilat etmemeleri için erkekleri bir müddet bekletiyordu. Böyle önlemler alıyordu. Bu önlemler demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında yeterliymiş. Öyle ki şu kapıyı kadınlara ayırsak diyor ama bunu uygulamaya koymuyor. Yani böyle bir şeye ihtiyaç duymamış Allah Resulü zamanında. Ayırsak demiş sadece, düşünce olarak geçirmiş. Fakat Ömer radıyallahu anh, yani Ebu Fakir radıyallahu zamanında da böyle ihtiyaç olmuyor. Fakat Ömer radıyallahu anh, o kapıyı kadınlara ayrı tahsis etmek zorunda kalıyor. Ayırıyor yani. Allah Resulü yapmadığı bir şey yapıyor. Kavli olarak yönlendirme var. Kavli olan hadis, fiili olandan önceliklidir. Kural bu, kaide bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli hadisleri fiili olanlardan önceliklidir. Bakın şimdi, terk fiildir. Yani yapmak nasıl fiilse terk etmek de bir fiildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınlar için perde koymak gibi bir şeyi terk etmiş mi? Bu fiil. Ama... Kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım. İşte enen saflar, kadınlar için en arka saflar, erkekler için en ön saflar diyerek kadınların ayrılığına azami yönlendirmesi, şu kapıyı kadınlara ayırsak demesi vesaire. vesaire Bunun gibi pek çok hadisler kavlidir. Kavli olan, fiili olandan öncelikli burada. Yani sünnetin bir delaleti var. Kadınlarla erkeklerin nefeslerini ayrı tutmaya yönelik azami bir yönlendirme var. Bununla beraber bir kimse şunu yapsa. Ya işte... Biz mesela burada bir mescit var. Şu ön safta erkekler namaz kılsa, arkamızda da kadınlar dursa, sabah, akşam veya yatsı namazını bu şekilde cemaatte Bu Bunda sakınca var mı? Bir kimse buna haramdır derse, işte o sünnete taşkınlık eden kimsedir. Böyle diyen kimse bidat işlemiş olur. Bu haram değil. Sadece namazsa. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı yaptı. Sadece namaz. Namaz dışında, mesela, Erkekler burada sohbet edecek, kadınlar da hemen birerisinde oturacak. Sohbet, hoca bir şey anlatacak, kadınlar da orada dinleyecek, erkekler de burada dinleyecek. Birbirlerini görecekler, bakışlarına hiçbir mani yok. İşte birbirlerinin seslerini duymalarına yer gelecek, hoca efendi belki komik bir şey anlatılacak. Kadınlar oradan gülüşecek, erkekler bunu duyacak vesaire vesaire. Pek çok fitneler var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey yapmadı ki. Yani kadınlarla erkekleri bir araya getirmedi ki. Bakın kadınlara hutbe verdiği e, hadislerle ilgili ifadelere. Allah Resulü erkeklere hitap etti. Sonra kadınların yanına geldi. Onlara tekrar konuştu diyor. Neden bu? Çünkü Allah Resulü'nün dediklerini duyamayacak kadar uzaktaydılar. Yani erkeklerle kadınları böyle uzaklaştırıyordu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Mescitte bölme yapmaya gelince aslen mescitte bölme yapmak caizdir, sünnette vardır. Mesela bir kadın Kimsesi olmayan bir kadın geliyor. Sığınıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. mescid bir çadır kurduruyor. Bukhari'de geliyor bir rivayet. Hatta bir Türk çadırı diyor. Ee, allah Alem kıldan yapılma bir çadır. Türk çadırı dediğine göre. O zamanlar öyle yaparlarmış. Bir çadır kurduruyor. Bu kadın burada kalıyor. Mescidin içerisinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hanımları için itikaf esnasında çadır kurduruyor mescide. Kadınlar orada itikaf itikafa giriyorlar. Yani demek ki kadınlar için özel bir bölme yapılması fiilen asla bidat değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmış. Namazlarda nasıl olmuş? Veya hutbelerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının evleri zaten Mescid-i Nebevi'ye bitişik. Yani hepsinin kapısı mescide açılıyor. Dokuz tane hanımının dokuz tane kapısı Mescid-i Nebevi'ye açılıyor. Burada Mescid-i Nebevi'de yani Allah Resul'ün hanımlarının odaları mescid Nebevi'nin odaları gibi. Bir oda misafirhaneydi. Bir oda işte e, elçilerin geldiklerinde onları ağırladığı bir odaydı. Bir oda erzakların, işte zekat mallarının bunların toplandığı bir odaydı. Yani mescitte böyle bölmeler vardı. Ömer Radyalan'tan e, gelen rivayette, hatırlayın o rivayeti de, insanlar mescitte Mescidde şiir normalde caiz. Fakat bu şiir, onların yaptıkları şiir, karşılıklı atışma şeklinde, yani dünyevi atışmalar veya dünyevi alışveriş konuşmaları, bunun gibi boş konuşmaları içtiğince bir oda yaptırıyor. Mescide bitişik, Mescid-i bitişik bir oda yaptırıyor. Ve Allah'ın zikir dışında konuşmak isteyen, gürültü yapacak olanlar bu odaya geçsin. Orada bu işlerini gidersin. Mescid-i de dünyalık konuşmalarla sesinizi yükseltmeyin diyerek onları böyle yapıyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir çardağı vardı. Orada namaz kılardı. Ki o teravih namazında orada kılıyordu. Cemaat de ona uyuyordu. Cuma namazlarında oradan çıkardı. O çardak bölmeden çıkardı. Cemaatin önüne gelir. Orada kılardı. Bu mescid içerisinde başka bir bölme Yani bu çardak denilen yer. İşte çadırların kurulması var vesaire. Hanımlar Allah Resulü'nün hanımlarının ziyaretçisi olarak geliyorlar ve mescitteki hutbeleri dinliyorlardı. Sahabe şöyle anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam öyle yüksek sesle bir hutbe verdi ki perdelerinin gerisindeki bekar hayalı, bekar kızlar bile, bakire kızlar bile bunları işitti diyorlar ve sonra rivayet aktarıyor sahabeler. Aleykümselamünaleyküm. Mesela Burada, işte biz burada ders yapıyoruz, hutbe yapıyoruz. Vaaz veya herhangi bir ilmi mübahese yapıyoruz. Yan tarafta da kadınlar hoparlör vasıtasıyla veya iştebilmeleri e, mümkün ise perde arkasından, şundan, bundan. Bu şekilde dinleseler bunun şer'an hiçbir manisi yoktur. Yani bunun bidatle de alakası yoktur. Yani bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında vaki olan olaylar Bidat dediğimiz şey neydi? Tekrar tanıma dönelim, kurala dönelim. Bir şeye ihtiyaç hasıl olacak Allah Resulü. Aleyhisselatü Vesselam zamanında ihtiyaç olmasına rağmen Allah Resulü onu terk edecek. Fakat bu terk edişinde bir mani olmaması gerekiyor. Yani vahiy engelli gibi bir mani olmaması gerekiyor. Hiçbir mani olmamasına rağmen ve ihtiyaç olmasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi uygulamayı terk etmişse daha sonraki zamanlarda bunu yapmak bidat olur. Buna örnek olarak mesela medreseleri verdik, dernekleri verdik, işte e, kandil gecelerinde toplanmayı verdik, bunun gibi şeyleri zikrettik. Bidat kitaplarına, bidatla ilgili kitaplara bakarsanız, bidatların derlerinde toplandığı, ne sebeple bidat denmiş ve bidat denilen şeylerin bu sayılanlarla bir alakası olmadığını, yani bu kurala uymadığını görürsünüz. Bir şey Allah Resulü Aleyhisselam zamanında ihtiyaç duyulmadığı halde, İhtiyaç duyulmamış. Bir engel yok ama Allah Resulü zamanında ihtiyaç olmadığı için terk edilmiş. İhtiyaç ortaya çıktığı zaman bunun uygulanması eğer kitap ve sünnet delalet ediyorsa buna, buna yönlendirme varsa kavül hadislerde, bunu yapmak asla bidat olmaz. Mesela şimdi mescitlerde ip çekiyorlar değil mi? Safları düzeltmek için. Veya hallarda çizgi oluyor. Buna ihtiyaç var mı? Var. Var safların düzelmesine ihtiyaç var. Allah Resul zamanında var mıydı? Vardı. Bu çizgi çekilebilir miydi? Çekilebilirdi. Bir engel yok, bir mani yok, maddi olarak bir e, külfet de yok bunda. Herhangi bir problem de yok. Allah Resul bunu yapmadı ya ne yaptı? İmamı görevlendirdi bu işte. İmam da birisini görevlendirirdi. İşte safları düzelttiğine dair haber vermedikçe namaza durmazdı. Fiilen bu bu şekildeydi uygulama. E biz şimdi safları düzeltmek maksadıyla çizgi çeksek, ip çeksek ihtiyaç var. İyi de bu ihtiyaç şimdi çıkmadı ki Allah Resul zamanında da vardı buna ihtiyaç. Ve Allah Resul bunu yapmadı. Böyle bir çizgi çekmedi. ip çekmek veya çizgi çekmek zor bir şey değil. Veya hallarda olduğu gibi çizgi. Bu zor bir şey değil. Allah Resul bunu terk etti. O zaman yani bunların yapılması zaten mesela imamlar halılarda çizgiler var diye veya hatta seccade şeklinde olduğu için asla saflar düzetmekle uğraşmıyor. E, seccadeler de o biçim ki safı tamamen bölücü mahiyete geldi. Şimdi herkes işte dört parmak açıyor ayağın arasını, diğeriyle neredeyse arasında bir metre mesafe var. Böyle saf tutuluyor. Bu çizgiler sebebiyle. İmamların vazifesi asla işte bu saflar düzeltmek değil artık. Bunu yapmıyorlar. Sünnet oradan kalktı. Hatta farz diye bileceğimiz bir şey. Eğer saf yerine gelmiyorsa. Çünkü saf düzetmek namazın tamamından, farzlarından yani. Bu ortadan kalktı. Onun yerine bidat meydana geldi. Bidatlar böyle şeylerdir. Yani bidatlarda bu iki unsura dikkat etmek gerekir. Yoksa Allah Resulü zamanında olmayan her şey bidattır. Böyle bir şey denmez. E, bu değil yani. Bidatın tanımı bu değil. Bidatta böyle bir ayrıntı vardır. Bu sebeple Raşt Halifeler döneminde Allah Resulü zamanında uygulamada olmayan bazı uygulamaların bu kurala uymak çerçevesinde hayata geçtiğini görüyoruz. Bunlar asla bidat diye değerlendirilmemiştir. E, usul kitaplarında, ile ilgili usul kitaplarında da bu mesele böyle ele alınmıştır. E, en ayrıntılı bilgi bu konuda, İbn-i Teymiye'nin e, İktiza-ı Mustakim kitabında bu konuya e, değindiği alanlar var. Yani Masat-ı konusu. Bir de Ali'ül Halebi'nin İlmi Usulil Bid'a adlı kitabı. bidatleri tanımada yöntem miydi adı Türkçe tecrübesi? Bidat ilmi konusunda böyle bir şey. Yani e, Umul Kur'a yayınları arasında Ali'ül Halebi'nin bidat ilgili kitabı deseniz zaten ona ulaşırsınız. Daha önce almış olan arkadaşlar var içinizde, Almayanlar için söylüyorum. Yani bu konuda etraflı bilgilerin olduğu, şahit onu bulamazsanız baskısı olmalı sebebiyle Selim Hilali'nin bidatler ve Ümmet Üzerine Olumsuz Etkileri adıyla tercüme edilen başka bir Risalesi var. Onu piyazda bulursunuz kuraba yayınlarından. Bunlar bidatları tanıma konusunda temel unsurlar, kaideleri açıklayan eserlerden birkaç örnek sadece. Ee, biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanda olmayan her şeyin sonradan yapılması halinde bidat olduğunu söylemiyoruz. Bu kurala uymayan şeylerin, zikrettiğimiz bu kurala uymayan şeylerin bidat olduğunu söylüyoruz. İlim ehlinin el sünnet ve cemaat ulemasının <gülüyor> ittifak ettikleri, kaydede verdikleri gibi. Evet. Allah izin verirse bir sonraki derste mescide giden kimse Allah'ın güvencesindedir. Başlığıyla ee, devam edeceğiz Zebecc Şerh'ine. Bugün işte tek bir hadise gitti. O da eee usul içeriğinden dolayı ayrıntıya girmek zorunda kaldık. Evet, subhaneke Allahu ve hamdik ve eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu